Fridays for Future Türkiye ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sıcak hava dalgalarına karşı önlemler geliştirecek sıcak dalgalarıyla mücadele birimi oluşturulmasını talep ediyor. Change.org Taksim Sıcak İstanbul adresindeki kampanyada şöyle denmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hissettiğimiz kentlerde sıcak hava dalgalarıyla mücadele birimleri kurulmasını istiyoruz. İklim krizinin en yıkıcı etkilerinden biri... Sıcak hava dalgaları. Artan sıcak hava dalgalarında özellikle kentlerde beklenenin üzerinde ölüm ve hastalıklar artıyor. İstanbul gibi yapılaşmanın fazla olduğu kentler ısı adası olma özelliğinden dolayı sıcak dalgalarının etkilerini daha fazla hissetmemize neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerinden biri İstanbul'da sürdürülebilir çevre uygulamalarıyla kentlerde sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması. Bu yüzden sıcak hava dalgalarının kentlerdeki etkisini düşürmek için çeşitli politikalar üretilmesi ve uygulanması için sıcak hava dalgalarıyla mücadele birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz denmiş Change.org Taksim Sıcak İstanbul adresinde. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanında kömür madeni için ağaç kesimine karşı Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresinde süren kampanyadan güzel bir haber geldi. İki ayrı mahkemeden çalışma ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde süren entegre tesis çet muafiyet iptal davası ve Muğla 1. İdare Mahkemesi'ndeki orman kesimi iptal davasında karar çıktı. Her iki davada da mahkemeler yürütmenin durdurulması kararını aldı. Kararla birlikte bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp raporlar hazırlanacak. Mahkeme bu süreçlerin ardından yeniden bir değerlendirme yapacak. Tüm bu süreçler boyunca yürütmenin durdurulması kararı geçerli olacağı için orman yasal olarak tamamen koruma altına alınmış olacak bu süreçte. İkizköy Çevre Komitesi'nin sürdürdüğü kampanyayı bugüne dek 70 bine yakın kişi imzaladı. İkizköy'de köylüler ve gönüllüler bir süredir ağaçları korumak için nöbet tutuyordu. Şirket 8 Ağustos tarihinde yeniden ormana girip yaklaşık 100 kadar ağacı kesmiş, kesimler köylüler tarafından durdurulmuştu. 9 Ağustos günü alana gelen jandarma nöbet tutanların alandan çıkmasını istemiş ancak nöbet sürmüştü. Aynı günün gecesinde saat yarım civarında alana yeniden gelen jandarma ekipleri nöbet tutan kişileri yerlerde sürüklüyerek dışarı çıkarmış, nöbet alanının girişine ise barikat kurmuştu. Köylülerin jandarma barikatı önündeki nöbetleri ise devam etmişti. İkizköy Çevre Komitesi gelen güzel haberin ardından aldığımız yürütmeyi durdurma kararıyla sevindik. Ama yolun daha başındayız termik belasından kurtulmadan durmak yok açıklamasını yaptı kampanya. Change.org Taksim İkizköy direniyor adresinde devam ediyor. Ve Change.org Taksim Pokut adresinde Rize Çamlı Hemşire'nin Pokut yaylasında kurulması düşünülen baz istasyonuna karşı bir kampanya var. Özel bir şirket tarafından başlatılan bu kampanya metninde şöyle denmiş. Pokut yaylamız Kaçkar Dağları'nın eşi bulunmaz mera ve düzlükleri olan doğaya uygun geleneksel yayla evleri mimarisiyle doğayla kucaklaşmış görüntüsüyle gönüllerimize oturmuş. Konaklar Mahallesi, Ortağın ve Boğaziçi köylerinde yaşayan Çamlı Hemşin halkının ortak yaylası. Ayrıca mera ve doğa sit alanı olarak da tescilli. Böylesine doğal sürdürülebilir bir yaylanın yaşamın kurulması düşünülen baz istasyonu ile hem çevreyi yaydığı elektromanyetik alan yaratmasının sağlık açısından zararları hem de görsel panoramik manzaranın kirletilmesine yaşayanların ve gezginlerin yaşamlarına zararı olduğu için baz istasyonunun kurulmasına izin verilmemesi, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak adına açtığımız bu kampanyaya destek verecek her katılımcıya durumu saygıyla arz ediyoruz. change.org/pokut adresinde İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kargoların plastiksiz olması talebiyle de bir kampanya var. Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde. Kampanyada Gözde Özbey talebini şöyle ifade etmiş. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız en belirgin ekolojik krizlerden biri plastik kirliliği. Fosil yakıtlara bağımlı olan plastik üretiminin yarısı tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu kısa ömürlü, neredeyse geri dönülmesi imkansız... Ve ekonomik olmayan plastik türü vahşi depolama alanlarına çöp olarak gidiyor. Ve burada rüzgar ve yağmurun etkisiyle deniz ve okyanusları kirletiyor. O derece ki yıllık 8 milyon ton plastiğin karıştığı okyanusların etrafında yaşayan deniz kuşlarının midesinden plastik çıkıyor. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla birlikte kargolamada kullanılan plastik kargo poşetleri de ambalaj malzemeleri yaşanan bu sorunun daha da büyümesine neden oldu. Üstelik çoğu plastik türleri Geri dönüşmüyor. Bu sorunda en çok payı olan e-ticari şirketlerinden bu konuda adım atmalarını, öncü olmalarını talep ediyoruz. Kargo plastikleri yerine doğaya zarar vermeyen seçeneklerin sunulmasını istiyoruz denmiş Change.org Taksim Plastiksiz Kargo adresinde. Ben Uygar Özesimi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil